Adamın biri aslandan kaçarken kuyuya düşer. Onu kovalayan aslan da kuyuya onun üzerine düşer. Aslan kuyunun dibinde bir ayı görür ve... ''Ne zamandan beri buradasın?'' diye sorar. Ayı, ''Birkaç günden beri buradayım. Açlıktan ölüyorum.'' diye cevap verir. ''Aslan, gel şu adamı yiyelim, açlığımızı giderelim.'' der. Ayı ikinci kere acıktığımızda ne yaparız? En doğrusu biz bu adama kendisine hiçbir zarar vermeyeceğimize dair yemin edelim. O bizim kurtulmamız için çareler arasın. Çünkü o çare bulmak için bizden daha yeteneklidir der. Bunun üzerine ayı ve aslan adama hiçbir zarar vermeyeceklerine dair söz verirler. Adam da kuyudan çıkar ve onları kurtarır. Evet ayının görüşü aslanın görüşünden daha iyi ve isabetli olmuştur.